Açık Dergi. İş Sanat'ın sunduğu Açık Dergi devam ediyor. Yazmak Teselli Oluyor sergisi vesilesiyle Sevengi Sönmez ve Robert Koptaş'la birlikteyiz hatırlatayım. Şimdi biraz biyografik notlarla devam edelim istiyorum. Aşina olmayanlar için Biberyan'a hem yazısına hem de kişiliğine. Bir iki galiba temas etmek gereken nokta var. Çok zor olur özet istemek sizden ama en azından hani açık radyo bağlamında İstanbul'da gazeteciliğin ve Ermeni gazeteciliğinin değil, diyeyim Ermeni cemaatinin yayın dünyasında çok önemli bir isim Biberyan. Bununla birlikte siyaset hayatında da çok aktif olduğunu belirtiyoruz. Belirtmek lazım e, galiba romancılığının yanı sıra en azından bu e, iki kısma e, ilişkinde notlarınızı aktarmanızı e, rica edeceğim. Mesela gazetecilik demişken e, çok önemli olan Noror'daki e, yazılarını anmak lazım belki. Türkiye'deki hayat memat e, meselelerine iyice angaje olduğu e, ama ben size bırakayım sözü lütfen. Biraz e, bir iki figürü tamamlamak için not paylaşabilir misiniz? Biyografik manada. E, tabii ki e, şöyle söyleyeyim yani 1921'de doğduğunu zaten söyledik e, Çengelköy'de ama bir Kadıköylü yazar zaten Müdayen yani hayatı boyunca e, yani yurt dışında yaşadığı dönem veya askerliği dışında e, Kadıköylü olmuş e, başka yerlerde belki görev yaptı çalıştı ama evi e, bildiğim kadarıyla hep Kadıköy'deydi. Bir İstanbul yazarı zaten Biberyan ve Fransızca ile yazmaya e, başlamış. Çünkü Dibar Taran adlı e, Madame Sultanya'nın okulunda ilkokulu okuduktan sonra e, Kadıköy'deki Fransız mektebine e, yanılmıyorsam Saint-Joseph oluyor. Evet. E, seven <gülüyor> bilmek dersin. E, gidiyor. Zaten Fransızca aslında çocukluğunda evde konuşulan öğrendiği dil, dolayısıyla ilk yazmaya başladığı da değil. Ermencesinde belli ki o kadar iddialı değildi başta. Öyle söylüyor, öyle anlatıyor mahkumların şafağında, otobiyografisinde. İlginç bir şekilde nafa e, askerliği ki çok çileli, çok ağır zulüm altında geçirdiği 3-3,5 yıl süresince bazen çadırında, bazen işte tir tir titreti yatakhane koğuşunda sözlük paralayarak biraz da Camanak Gazetesi'nin o zamanki sahibi yayın yönetmeni Ara Arakoçunyan'ın desteğiyle Ermencisini ilerletmiş oluyor ve askerlikten dönüşte de çok genç yaşta yani 24-25 yaşındayken ee, İstanbul-Ermeni basın dünyasına ki o zaman bugünkünden Ermenice basın daha hareketli ve daha canlı nüfus daha yoğun İstanbul'da İstanbul'un totaline göre daha yoğun en azından hı hı. ve Ermenice olmanlarının sayısı da daha çok birdenbire aslında sivri, parlak e, keskin bir kalem olarak düşüyor e, ve çok da şaşırtıyor e, bir beryan çünkü genel olarak Ermenice basın özellikle o dönemde İkinci Dünya Savaşı işte bitti bitecek e, e, Cumhuriyet döneminde e, genelde sessiz kalmış, kendi iç meseleleri, cemaat meseleleri ve edebiyat e, yazılarıyla sınırlı kalmış. Biberyan hem politik bir figür olarak öne çıkıyor, hem iddialı bir figür olarak öne çıkıyor, hem de birikimiyle, bilgisiyle öne çıkıyor. Sergide yer alan o anlamda Gavroş e, Mizah gazetesinde onunla ilgili bir e, yazı var, değerlendirme yazısı. Biraz mizahi bir dille Biberyan'ı e, tanıtan bir yazı. Orada bütün bu özelliklerine asla dikkat çekiliyor. Yani kavgalı olması, bir meselesi olması, fikri olması, e, keskin bir kalem olması bunlar hep dile getiriliyor. Dolayısıyla hem Norlur gazetesinde ki ortalama bir gazeteyken hatta biraz sönmekte olan bir gazeteyken onun e, işleri ele almasıyla satışı çok artıyor, ses getirmeye başlıyor, tartışma yaratıyor cemaat içinde ve zaten e, devlet ve istihbarat örgütleri tarafından takip alınması ee, ve takibata uğraması, cezaevine de dolayısıyla girmesi de o dönemdeki gazeteciliğini deneyi oluyor. Noror ise e, İksen Sen'in vurguladığın gibi e, 1945'in sonlarında başlayıp bir buçuk yıl kadar sürecek bir sosyalist Ermeni gazetesi. Ben o gazeteyi biraz Agos'un kuruluş macerasındaki ruhuna, Agos'a benzetiyorum. Çünkü dönemin genç isimleri yanlarında daha eski kuşaktan olan Avedis Alixanyan'la birlikte aslında hem siyasi söz söyleme hem Türkiye'nin eşitlik özgürlük mücadelesine ...katkıda bulunma hem de Ermeni olarak kendi sorunlarını uğradıkları ayrımcılıkları anlatma e, olarak bu gazeteyi kurmuş ve yaşatmış oluyorlar. Biberyan da bunun önemli bir parçası e, ve Okuşak kuşak Noror kuşağı diye yeni gün demek Noror. E, Noror kuşağı diyebileceğimiz yazarlar Türkiye'de kalanlar da Gobelyan gibi mesela Yervant Gobelyan gibi, Rupen Maşoyan gibi, Zahrat gibi şair... Zaven Biberyan gibi e, önemli bir etki yaratmışlar İstanbul Edebiyat ve gazetecilik çevrelerinde Ermenici olarak. Yurt dışına gidenler Aram Pehlivanyan gibi Sarkis Keçen Zanku gibi e, ve işte İhmalyan kardeşler gibi e, özellikle komünist çevrelerde çok iyi bilinen Nazım Hikmet'in de arkadaşları olan Vartan Hı. ve Jack gibi yurt dışına gidenler de aslında yazıp çizmeye, üretmeye devam etmişler. Dolayısıyla orada bereketli bir alan varmış 40'lı yılların Ortalarından itibaren e, İstanbul Ermeni basınında e, Türkiye sol hareketiyle de temas halinde. Ve bu bastırıldıktan sonra işte baskılarla ve türlü e, zorlamalarla diyeyim, bu, bu kuşağın sesi biraz kesildikten sonra ancak benzer bir m, bereketli sesin, gürültülü e, hak talebinin Ermeniler açısından e, gerçekleşmesi için 1996'yı Ağustosun Hrant Dink'in ve arkadaşlarının ortaya çıkmasını ...beklemek gerekmiş oldu. Dolayısıyla orada arada aslında iki kuşak... ...tabii ki sessiz kalmadı Ermeniler... ...ama Zaven gibi... ...sürekli yazıp çizerek hak talep ederek... ...varoluşunu var sürdürmek... ...çok mümkün olmadı. Evet. Ta Agos'a kadar. Evet ta Agos'a kadar. Doğru bu sessizlik aslında... ...yani zorunlu e, kılınan sessizlik... ...bir yandan... E, önemli bir biberyan incelemecisi olduğunu söyleyebileceğimiz nişan yanında aslında yani esayanın eserleri itibariyle işaret ettiği o hani imkansızlık ve konuşulamayanla da aslında biberyanın hem kendi hayatında hem de edebiyatında kurduğu bir tür ilişkiyi de işaret ediyor olabilir mi? Ne dersiniz bu konuda? Çünkü bir yandan sizden de öğreniyoruz esayan salonunun bu kitapların yayınına paralel olarak gerçekleştirdiği çok önemli paneller de oldu. Ben onları da almak istiyorum. Diyorum. YouTube üzerinde büyük bir kısmında bulabiliyorsunuz bunların bir yandan hakikaten e, hem aslında bir bayanın yaşamına daha yakından bakma fırsatını buluyoruz bu etkinliklerle hem de aslında edebi edebiyatında da Gerek hayatından e, yansımaları, gerekse de hani kimi e, estetik kısıtları e, da incelemeye e, başladığımız bir zamandayız. Yüzüncü yılı geride bıraktığımızda biraz oralardan da e, güç alarak aslında hani edebiyatında bu imkansızlığın izleri hakkını neler söyleyebilirsiniz diye sormaya cüret ediyorum Robert. Estağfurullah, estağfurullah. Ben de cevaplamaya cüret edeyim. <gülüyor> Sormakta çok zorun Cevaplamak daha büyük cüret Doğru. olabilir. <gülüyor> cevaplamaya çalışmak. Doğru. Ee... Yani, ama doğru bir noktaya parmak bastığını düşünüyorum. Tabii ki Nişanyan e, hem yazdıklarıyla hem de bundan yanılmıyorsam yaklaşık 12-13 sene önce Türkiye'ye gelip Sabancı Üniversitesi'nde ders vererek konuşmalar yaparak çok etkili oldu. Ve bizim aslında 1915'e, e, 1915'teki Ermeni deneyimine, o felakete, soykırıma bakışımızla da ilgili e, çok önemli kapılar açtı. Yani o anlatmanın imkansızlığı... Ama anlatmanın imkansızlığına rağmen anlatmaktan da geri duramamak, durmamak meselesi e, olarak anladığım şey. Yani tanı, tanığın e, başına gelen felaketi tam, onla, tam anlamıyla idrak edemesi, etmesinin imkansızlığı. Dolayısıyla anlatmasının imkansızlığını <gülüyor> e, bunu çekiyordu Nişanyan. E, buna karşılık edebiyatla e, o sınırlılığı, o imkansızlığı aşmanın yolunu aramanın da pek çok Ermeni açısından, pek çok Ermeni yazar açısından... Kaçınılmaz olduğunu yani bir, bir imkansızlığa karşı acaba edebiyat bir imkan sağlıyor mu e, diyordu ve sağladığını da e, söylüyordu Nişanyan. Ben de pek çokları gibi e, Ermeni yazarların e, en azından bir kısmının Biberyan gibi ve evet Yesayan gibi e, belki Hago Boşagan gibi bu arayıştan geri duramadıklarını zaten de Ermeni entelektüelleri açısından Felaketin ister istemez kendi kimliklerini oluşturan bir parça olması hasebiyle ve edebiyattan nihayetinde e, kimliğimizin bir şekilde ifade yollarından kim olduğumuzun, ne olduğumuzun veya kimliğimizle ilgili arayışların ifade yollarından biri olduğuna göre felaketin edebiyat yoluyla anlatılmasının Ermeni, olmanın, Ermeni yazar olmanın e, neredeyse mütemmim cüzü, tamamlayıcı bir parçası olduğunu düşünüyorum. Biberyan da bundan uzak durmayan, e, bunu çok fazla dolandırmayan yani özellikle Cumhuriyet Türkiye'sinde Ermeni yazarların genelde baskı altında olmak ve türlü kaygılardan dolayı bu meselelere çok değinmek, dokunmak istemediğini de akılda tutarsak bunun etrafından dolanmak yerine tam da yani şeytanın gözüne bakarcasına bu meselenin gözüne bakan eserler yazdığını düşünüyorum. Evet. O, oradaki belki kısıtlılıklar, belki siyasi kaygılar, belki Mahkum edilme, mahpus edilme kaygıları da belki veya anlatmakla nasıl anlatabileceğiyle ilgili kaygılar e, belki onun yaratıcılığını tetiklemiş olabilir diye düşünüyorum. E, Dolayısıyla biz bugün o üç romanda özellikle öykülerinde de ki Türk yayınlayacağız bu yıl içinde umarım. Öykülerinde de bizim beğendiğimiz şeyler Biberyan'ı bir yazı olarak takdir ettiğimiz şeyler yani güçlü yanları Biberyan'ın belki de as aslında tam da bu imkansızlıklara karşı bir yazarın meydan okuyuşu ve o meydan okuyuşun üzerine gitmesi olarak değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Evet Serginin adının evet. yazmak teselli oluyor oluşur da bir başka boyut katıyor. Ee, tabii ki buna Seven Gülsen'in ee, söylemek istediklerim var mıdır? Benim de şöyle ilgimi çeken şeylerden biri. Şimdi ben ee, yani Türkiye'li e, bir edebiyat araştırmacısı olarak özellikle iyi bildiğim bir dönemde e, yani Türkiye'de neredeyse ikinci yeninin e, tümüyle şekillendiği, modern e, Türkçe edebiyatın e, nüvelerinin ilk görüldüğü ama bununla beraber 60'lı yıllar, 65 özellikle e, Türkiye'deki e, sosyal hareketlerin ve siyasi mücadelelerin çok belirginleştiği zamanda aslında e, Biberyan'ın çok ilginç paydaşlarının olduğunu görüyoruz. E, yani bizim sergide gösterdiğimiz fotoğraflar e, işçi partisinin e, kongre fotoğraflarında e, işte e, Biberyan'ı konuşma yaparken görüyoruz. E, ama ben Yaşar Kemal arşivinde o fotoğrafta Yaşar Kemal'in aynı kürsüde konuşma yaptığı anı da görüyorum ama birlikte çekilmiş bir fotoğraflarını bulmak mümkün olmadığı gibi o kongrede pek çok işte bildiğimiz isim yani Behice Boran, işte Mehmet Ali Aybar gibi insanların anılarında ya da mektuplarında da biber yandan bahsedilmediğini görmek bana hep biraz şaşırtıcı geldi bu süreçte yani ısrarla. Ben bugüne kadar fark etmemiş olabilirim diye düşünüp bu sergi için çalışırken bütün malzemeleri gözden geçirdim. Pek çok arşive bu gözle farklı isimlerle bakmaya çalıştım. Ee, bir bu bana e, gerçekten çok e, şey geliyor. Yani sosyal, sosyal mücadelesinin, toplumsal, sınıfsal ve e, siyasi mücadelesinin birlikte e, verdiği insanlar da Zaman Biberyan'dan bahsetmemişler. Bu bayağı üzücü. Ee, öte taraftan e, bunun dışında çeviriler yoluyla e, yine Fransızcadan yaptığı çevirilerle seçimleri çok ilginç. Sinclair Upton'un e, e, işte romanlarını çeviriyor yine mesela Sabahit yi çok etkileyen bir romancı olarak bildiğimiz e, biri e, ve seçimleri Türkçe'ye kazandırdığı, Seçimler aslında sadece İstanbul Ermenileri ya da Türkiye'deki Ermeniler için Ermenice yazması değil, bunları Türkçe'ye çevirmiş olması kültür sanat dünyasına önemli bir katkı burada da adı geçmiyor ve meydanlar redaksiyon süreci, yani ile ilgili çok sayıda uh, hatırat var. Medenberustla nasıl çalışıldığını anlatan e, o süreci yazan e, bir sürü insan var. Yine o hatıratlarda zaten birbirlerinden bahsedilmiyor. Yani sergiyi yaparken olanı gösterirken aslında söylenmeyeni görmek de evet. o bence. Ee, az önce Robert'in de mütemimmim mütemim, cüz gibi e, tekrarlanan bir Ermeni yazarın e, hem e, felaketi anlatırken e, imkansızlığın peşinden gitmesi hem de o sessizlikle aslında e, yok sayılmayı göze almasını tamamlıyormuş gibi geliyor. Ermenice dışında yaptığı şeylerle de görünmez kılınmış bir adam bir bayan Bence bunun üstüne de toplumsal olarak da e, düşünmemiz gerekiyor. Bu e, sergide bir şeyleri ortaya çıkartırken hani bir şeyi gösterirken bir de görünmeyeni de görürsünüz ya fark evet. ettiğimiz şeyler bunun üstüne de düşünmek bana anlamlı geliyor ki yani anılarında yani bir şey otobiyografisinde Oraya kadar gelmediği için ben mahkumların şakağının uzun soluklu bir anlatı olacağını ama tamamlanmamış bir yapıt olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok uzun uzun detaylı anlatmış. Keşke yani daha bu bahsettiğimiz 60'lı yıllara kadar da getirebilseydi. Oraları okuyabilseydik diye düşündüğümde bir eser. Yani belki o hatıratları başka evet. otobiyografileri bu gözle görmek iyi olabilir. Evet bu da çok hayati çalışma alanlarına böyle bir çırpıda işaret etmiş oluyor. Çok önemli bir eleştirel e, katkı oldu bu son söylediğinde Seven Gül. Robert senin eklemek istediğin ya da bir yorum olarak katmak istediğim bir, şey, bir şey var mı burada? Yani burayla ilgili mi yoksa kapatıyor muyuz genel olarak onu sorayım. <gülüyor> ee, yani ikisini aynı anda yapmanı isteyeceğim. <gülüyor> tamam yani o, zam ikisi. o zaman iki şey söyleyeyim hızlıca toparlamaya çalışayım. Tamam. Ee, yani sergi de aslında bizim Biberyan'ı yayınlama maceramız da aslında diğer yazarlarımız da yayınlama maceramızda. Aynı zamanda bizim bir öğrenme sürecimizin de dışa vurumu yani biz de tamamına malzemenin vakıf değiliz ve ilginç bir şekilde de e, bu tabii ki Türkiye'yle Ermeni olmak ve o yazarların aslında e, arşivlerinin e, korunmamış olması yeterince ya da korunanın zaten gerçekte var olanın bir kısmı olmasından kaynaklanıyor. Ama biz de yavaş yavaş araştıra araştıra öğrene öğrene, mesela bu örnekte e, değerli Tilda Mangasar, yani Zabenberia'nın kızının da bizle beraber aslında babasını hı hı. yeniden keşfediyor olmasının da Önemli olduğunu e, düşünün. Belki hala orada keşfedecek şeylerimiz var ve bu bize gerçekten heyecan veriyor. Okurla beraber aslında biz de öğreniyoruz. Evet. E, diğer son konuda da e, yani Türkiye solu ve gayrimüslimler diyeyim yani azınlıklar diyeyim. Ermeniler, Rumlar, Yalgüler diğer gruplar meselesinin yeterince e, irtelen çalışıldığını düşünmüyorum ve bugünün aksine özellikle 60'lı 70'li yıllara baktığımda sol hareketler içinde aktif olan Ermenilerin özellikle tanıdıklarım onlar olduğu için Ermeni kimliğiyle orada yer almadıklarını yani adları Ermeni olsa da Ermenlikle ilgili gündemleri kendi siyasi mücadele mecralarına taşımadıkları belki taşıyamadıkları türlü kaygılardan dolayı ama aynı zamanda belki de sol sosyalist hareketin de o anlamda kimlik meselesine biraz kör olmasından da kaynaklandığını biliyorum. Bugün ise veya 90'lı yıllardan itibaren ise dünyada zaten solun içeriğinin ve anlamının da değişmesiyle e, beraber hem Ermeni hem solcu hem Ermeni hem komünist hem Ermeni hem bir şey hem Ermeni hem bir siyasi aktivist olmak mümkün hale gelebildi. Bunda Agos'un bir payı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki farklılık o hani hem evet Türk kimliğinden olan e, ya Türk ya da Kürt kimliğinden olan o aydınların e, Ermeni meselesine bir anlamda duyarsızlığını ya da o kişilere karşı m, o kişilerin Sevengün'ün dediği bağlamda Biberyan gibi kişilerin o hatıratlarda bir türlü karşımıza çıkmamasını da açıkladığı gibi işin ermeği tarafında zaten bunun çok mümkün olmadığını söylüyor. Dolayısıyla sosyalist olarak Biberyan dünyayı değiştirmek mücadelesi verirken aslında yanındaki bir Türk aydınıyla kendini çok eşit hissettiğini sanmıyorum. Onun iç dünyasında Ermeni olmaktan kaynaklı bir geride kalma halinin hep geçerli olduğunu tahmin ediyorum. Çok uzattım, çok özür dilerim. Rica ederim, rica ederim. Çok teşekkür ederim e, tatkınız için bu son e, hızlı toparlama içinde. Bu süreçin iyi haberlerinden birisi de Öykülerin yayınlanacağını duyurmuş olduk. Bu da beni e, Biberyan okuru olarak çok heyecanlandırdı. Uzattık ama olsun. Belki bir iki e, öyle ayrıntı paylaşmak ister misin bu gelin meselesi Robert ya da Seven Gülsen? E, ben de bir şey, e, özür dilerim sözünü kestim Robert. E, tamam, şöyle tamam. E, bu e, sergi bağlamında önümüzdeki e, ay, Şubat'ın ikinci yarısından ve Mart boyunca da e, gençlerle buluşmayı hedefliyoruz. E, Biberyan'a madem giriş e, başlangıç dedik, e, çeşitli e, okullarla öğretmenlerle sergiyi gezerek işte Biberyan'ı nasıl okuyabileceğimizi birlikte tartışalım, konuşalım istiyoruz. Bana anlamlı ve önemli geliyor bu etkinlik. Bu noktada Yesayan salonunun da birlikte okumak, birlikte düşünmek, birlikte üretmek için kurulmuş bir salon olarak bu sergiyle beraber bu işlevini tekrar yerine getireceğini umuyoruz. Bizi, beni en azından çok heyecanlandırıyor. Yayın evinde de hepimize şenlikli gelecek. Genç arkadaşların Biberyan evet. İktidar tekrar buluşması. Ben de öykülerle ilgili şunu söyleyeyim. Biz de e, öyküleri yani Aramyan Okulu'ndan Yetişenler Derneği 60'lı yıllarda yayınlamıştı Ermenici olarak. Biz de e, onu güncellenilmiş bir baskı olarak yayınladık Ermenici olarak. Zovu yani deniz başlığı altında. E, umuyorum ki bu başlıkla yayınlarız. Yani çünkü güzel bir başlık olduğunu düşünüyorum. Biberyan bir deniz aşığı olduğuna göre Zaten ona da bu yakışırdı. Biberyan aynı zamanda iyi de bir öykücü. Bu derlemenin yani bu öykü derlemesinin, bu öykü kitabının onun bu yönünü de ortaya koyacağını, Türkçe okurlar için de heyecan uyandırıcı, Biberyan'ı sevenler için de heyecan uyandırıcı olduğunu olacağını umuyorum. E, çevirisi tamamlandı bir süredir. E, yani yayın sırasını bekliyor. Redaksiyonu da yaptıktan sonra umuyorum ki sonbahar aylarında e, elimizde Türkçe bir Biberyan öykü e, kitabı e, olacak değil. Harika. Sevengesi Ölmez ve Robert Koptaş'la birlikteydik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.